Bölüm 161 Definden Sonra Kabir Başında Dua Hadis 946 Ebu Abdullah veya Ebu Leyla künyesiyle de bilinen, Ebu Amr Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem bir ölü defnedildikten sonra kabri başında durdu ve şöyle buyurdu: "Kardeşinizin bağışlanmasını isteyiniz. Kabir sorularına cevap vermekte ona başarılar dileyiniz. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır." Hadis 947. Amr İbn-i'l-As'tan